Ağzı belli Allah'ı Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillahir <gülüyor> Rabbi Alalim. Sırrat ve selamünaleyküm ya seder evoliner ve laakhirin. Ve ila jami alambiayi ve almuştalim. Ve ila jami devliayi. Bugün inşallah Allah'ın El Kebir ismini anlamaya çalışacağız. Kebir, Allahu allah Ekber derken, Allah'ın Kebir ismini zikretmiş oluyoruz. Ayet-i Kerime'de Allah buyurdu ki, Ve Rebbuke fekebir, Rabbini tekbir et. Rabbini büyük tanrı, Rabbinin büyüklüğünü üzerinde göster, onu takdim et. Sadece dilimizle Allahu Ekber demek Allah'ı tekbir, tekbir etmiş olmak için yeterli değildir. Allah'ın büyüklüğünü bir de üzerimizde göstermemiz lazım. Eğer Allah'ın hükmü üzerimizde geçiyorsa, Allah üzerimizde hükmetmişse, O'na iman etmişsek, teslim olmuşsak, O'nun güzelliği, O'nun büyüklüğü üzerimizde tecelli etmişse, Allah'ı tekbir etmiş oluyoruz. Yoksa sadece dil ile Allahu ekber demek Allah'ı tekbir etmek için, büyüklemek için yeterli değildir. Allahu ekber demek dilin tekbiri, gönlün tekbirini söyledim. Allah'ın gönlü ihata etmesidir. Güzelliğiyle tecelli etmesidir. El esmaül husnasıyla tecelli etmesidir. Yani da Allah'ı tekbir etmemiz lazım. Aynı şekilde aklımızla da tekbir etmemiz lazım. Nasıl? Allah'ın ayetlerini öğrendikse, anladıksa, hükmü onunla verdikse, aklımız hükmederken, herhangi bir şeyin doğruluğuna, yanlışlığına, hak oluşuna, batıl oluşuna, güzel oluşuna, çirkin oluşuna hükmederken, eğer Allah'ın hükmüyle hükmediyorsa, bu durumda Allah'ı, Aklımız tek, tekbir etmiştir. Yoksa, yoksa etmemiştir. Onun için dil ile, akıl ile, gönül ile, ahlak ile hayatı yaşarken Allah'ı tekbir etmek lazım ki وَرَبُّكَ bir <فَكَبِّر> Emrini yerine getirmiş olalım. Rabbini tekbir et. Eğer biri Rabbini tekbir ediyorsa bu onun üzerinde görünür. O'nun büyüklüğünü kabul edenler büyük deyince Allahu Ekber demek, Allah en büyüktür demek yeterli değildir bunun için. Allah tek büyüktür. Yoksa en büyük deyince sanki O'nun berisinde başka büyükler de varmış gibi anlaşılır. Öyle değil. Allah tek büyüktür. Allah her zaman büyüktür. Büyüklüğü akla sıkmayacak kadar yaratılmış olan varlık onun büyüklüğünü anlayamayacak kadar büyüktür. Yaratılmış akıl, yaratanı anlaması zaten mümkün değildir. Eğer böyle olursan onu zorlayıp hadi anlasın desek ne olur? İnfilak eder, kısa devre yapar. Neye benzer? 100 kilo tartan bir teraziye 10 ton koymak gibi bir şey. Terazi altında ezilir. Onu zaten tartanmaz, sonuçta ezilir. darmadağan olur. Onun için Allah'ı nereden tanıyoruz? Sıfatlarından, isimlerinden. Kendini tanıttığı gibi. Akla, aklın seviyesine tecelli ettiği gibi. Anlamamız lazım ki, akıl infilak etmesin. Darmadağın olmasın. Kısa devre yapmasın. Resulullah Efendimiz buyuruyordu, Allah kendini sevdiklerine tanıtır. Rabbini tanımak mı istiyorsun? Onu anlamak mı istiyorsun? Yapılması gereken şey, aklını sonuna kadar kullanmak ama sınırı aşmadan. Ona her türlü delili getirip, nefse kabul ettirme. Gerisi, Gerisi ruha ait. Ruhun yolculuğuna ait. Rabbine eğer yürürse, yolculuk yaparsa, yaklaşırsa, yaklaştıkça Allah kendini ona tanıtır. Çünkü Allah kendini sevdiklerine tanıtır. Bu durumda sana düşen onu anlayıp, el-esmaul hüsnasından anlayıp muhabbetini çoğaltmaktır. Allah'a olan imanını, sevgini çoğaltmaktır. Bunun sonucunda Allah kendini sana tanıtır. Eğer biri dese ki, ben Allah'ı buna layık görmüyorum, ne yapar? O zaman ne bir çabası, ne bir gayreti olur. Ama Allah ayet-i kerimede buyurdu ki, yaratan bilmez mi? Yaratan yarattığını bilmez mi? Ona ne verdiğini, neler yapabileceğini bilmez mi? Ne yapabiliyor? Hazreti insan olabiliyor. Yolculuk esnasında mesela seyr-i diyoruz. Allah'a vuslat yolculuk ediyoruz. Bu yolculuk nerede bitiyor? Bunun bir bitiş noktası vardır. O bitiş noktasına varınca ona Allah'a vasıl olduğu denir. Allah'a kavuştuğu denir. Herkesin Allah her bir insanı tek tek yaratmış. Ayet-i kerimede Allah öyle buyurmuştu: "Andolsun ki öldüğünüzde sizi huzura alırken, sizi ilk yarattığım gibi tek başınasınız. Sadece benimlesiniz. Hiç kimse yok, hiçbir şey yok. Seni ilk yarattığım gibi benimlesin. Huzurumdasın, ilk yarattığım gibi. İşte Usta yolculuğunda Allah'ın ilk yarattığı yere varınca Allah'a vasıl olmuş olur. İlk yaratılan yere. Eğer biri iman etmişse Rabbini sever, Rabbini ister, onu bilmek, anlamak, tanımak ister, ona vasıl olmak, kavuşmak ister. Değilse Allah'ı buna layık görmemiştir. Buna değer görmemiştir. En basitinden mesela şeytan ona ne söyler? Şeytan ona, O'nun kulağına, O'nun nefsine neyi fısıldar ya da O'na neyi vahyeder? Böyle kulluğunu yapmaya çalış. Asıl hayat dünya hayatidir. Dünyada kazan, kıymetin olsun, degerin olsun, şerefin olsun, dünyada rahat et. Ahirete de bir köşe eline düşse yeterlidir. Cennete bir köşe eline düşse yeterlidir. Yetmez. Baksa ki işler odur, kötüye gidiyor, ters tarafa gidiyor, başka bir şey üretmesi lazım. Yani arkadaşına başka bir şeyi söyleyip, onu o yolda yürütmek için onu ikna etmesi lazım. Ne söyler bu sefer? Önemli değil. Cehenneme gitsem bile çıkarsın. Günahın kadar yanarsın, çıkarsın. Nasıl olsa imanın var. Şimdi biri böyle düşünürse, bu Allah'a abd olmuş mudur? Bu Allah'ı her şeyden çok seviyor mu? Bu iman etmiş midir? Sormak lazım. Kendi kendimize soracağız. Kendimiz cevabımızı vereceğiz. Önce ayetlerle Allah'ın Kebir ismini anlamaya çalışalım. Sonra devam edeceğiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul gaybi ve şehade. Allah gaybın de, şehadetin de alimidir. Görüneni de, görünmeyeni de bilendir. Görünün alemleri de, görünmeyen alemleri de bilendir. Bununla beraber insanın yaptığını da bilendir, gizlediğini de bilendir. Dışını da bilendir, içini de bilendir amelini de bilendir, niyetini de bilendir. El Kebirul Müteal. Çünkü Allah Kebir ve Müteal'dır. Tek büyüktür. Bununla beraber Müteal'dır. Yüceler yücesidir. Konuşurken Allahu Teala diyoruz ya. Müteal. Yüceler yücesi. O'nun büyüklüğü karşısında bütün varlık bir zerre bile değildir. Aklımız bunu almayabilir. Bütün kainatı idare ederken bu böyledir. Onun için ayet-i kerimede buyurdu ki o gün, kıyamet günü bu kudretini insanlara gösterir, gösterecek. Nasıl? yüzünü, dünyayı, kıyamet yerini, sol avucunda gökleri de sağ eline dürülmüş olarak alır. Nasıl bir şey acaba? Bütün varlığı eline almış. Kudret eline almış. Allah kebirdir, tek büyüktür. Bununla beraber mütealdır buyurdu. Bu, Rabbini düşünürken, anlamaya çalışırken tenzih ve teşbih arasında bulun demektir. Kebir, teşbih ediyor. Muteal, tenzih ediyor. Nasıl? Allah büyüktür. Zahiri olarak kendi üzerinde, kainatta, varlıkta, varlık üzerinde onun büyüklüğünü, onun el esmaül hüsnasını seyrediyor. Aklınla bunu anlamaya çalışıyorsun, çalış. Bu teşbih'tir. Bununla beraber o mütealdır, bunu da unutma yalnız. Senin aklın onu anlamaya yetmez. O yarattığı herhangi bir şeye benzemez, benzetilemez. Akla sığmaz. Böyle yaptığında ne yapmış olursun? Bir yanda Allah'ı teşbih etmiş, anlamaya çalışmış olursun, bir yandan da Zati itibariyle anlamayacağını Anlamış olursun ki Allah münezzehtir demiş Allah'ı tenzih etmiş olursun Allah sübhandır demiş olursun Eğer bu teşbih ve tenzihin Tam ortasında durmazsan Kesinlikle bir tarafa kaydığında Küfre düşersin Ya ben Allah'ı Aklımla anladım deyip küfre düşersin Ya da Allah anlaşılmaz Deyip müşrik olursun Müşrikler zaten öyle söylenmişti. Ya Yahudiler gibi teşbih yaparsın ya da Hristiyanlar gibi tenzih yaparsın. İkisinin biridir. Onun için tam ortada durulması gerekir ki teşbih ve tenzih arasında Allah'ın kendini tanıttığı gibi tanıyabilesin. Bununla beraber onun müte'ar olduğunu, kebir ismiyle beraber bir de müte'ar olduğunu anlayabilesin. Zalike bi enne allahe huvel haq. Allah odur ki, hakın ta kendisidir. Hak olan, gerçek olan odur. Gerisi, gerisi, onun yaratmış olduğu kullarıdır, mahlukatidir. Bütün mahlukat, varlığını Allah'tan aldığı için, mukayyet gerçektir. Yani, varlığı Allah'a bağlı olan haktır, gerçektir ama gerçek hak bir tek Allah'tır. Ve anne ma yedu ne mindunihi huwel Onların, başkalarının kim olursa olsun Allah'tan başkasına dua ediyorsa, Allah'tan başkasından istiyorsa, Allah'tan başkasına abd oluyorsa, tapıyorsa, onlar batıldır olmayan şeylerdir. Olmayan bir şeye Allah'ın ismini verip onu ilah edinmek batıla tapmaktır. Ve <türk> en Allahu huvel aliyul kebir. <türk> Muhakkak ki Allah ali ve kebirdir. Ali gene yüce demektir. En yüce demektir tek yüce demektir, bir de kebirdir. Tek büyük. Bu da aynı şekilde Allah tenzih ve teşbihi beraber yaptırıyor. Subhanahu ve Teala. Allah Subhandır ve Teala. Mütealdır. Yüceler yücesidir. Amma يَكُولُونَ Onların söylediklerinde, Allah'ı herhangi bir şeye benzetmelerinde, Allah çocuk edindiği demelerinde, Allah'ın kendisini tanıttığı gibi değil de bunun dışında kim her ne söylerse söylesin, Allah subhandır, münezzehtir, yüceler yücesidir. Allah ondan da, onun söylediğinden de münezzehtir. yüceler yücesidir hep büyük tek büyüktür yani Allah büyüktür deyince öyle herhangi bir şeye benzetip büyük demeyin ayetleri okurken mütear ismiyle beraber Ali ismiyle beraber, Uluv ismiyle beraber geliyor. Büyüklüğü tek başına düşünme dedi. Herhangi bir şeye benzetme dedi. Senin anlayamayacak kadar yücedir dedi. Zalikum bi ennehu izah du'ye Allahu vahdehu kefertum. Siz tek olan, vahid olan Allah'a davet edildiğinizde onu inkar ettiniz. Allah'ın vahid olduğunu inkar ettiniz. El esmaül husnanın Allah'a ait olduğunu, Allah'ın vahid olduğunu, sıfatlarında bir olduğunu inkar ettiniz. Ve in yüşrek bihi tu'minu Ama isminde ona şirk koşulmaya davet edildiğinde ise yani herhangi bir ismi yok sayıp veya inkar edip iman etmeye davet edildiğinizde Tûmînû, iman ettiniz. Allah'a iman ediyor, hiç sorun yok. Ama Allah'ın vahid olduğuna davet edilince onu kabul etmiyor. Allah'ın bir ismini kabul etmediğinde ne oluyor? Kafir oluyor. <gülüyor> Falhuk modillahil Aliyil kebir. Hüküm Ali ve kebir olan Allah'ındır. Ali olan, kebir olan Allah'ındır. Benim hükmüm de buydur dedi. Ya vahid olan Allah'a iman edersiniz, Allah'ın sıfatlarında bir olduğuna iman edersiniz el esmaül husnayı ona ait kılarsınız ya da Allah sizin imanınızı kabul etmez İşte siz böyle yaptınız dedi kime söylüyor? müşriklere söylüyor bunun için Allah'ın isimlerini el esmaül husnayı öğrenmek ne kadar önemlidir buradan anlamak lazım daha önce anlatmıştım. Müşrikler Resulullah Efendimizle anlaşmayı yaparken Allah "Bismillahirrahmanirrahim yaz." dedi. Yazıyı o anda yazan da Hazreti Ali idi. Karşıdaki müşrik buna itiraz etti. İsmi Süheyl idi. İtiraz etti buna, "Hayır." dedi. "Rahman da kim?" dedi. "Allah'ın adıyla yaz." Allah'ın adıyla yazdır bak. Allah'ı kabul ediyor. Yaz dedi öyle yaz. Hz. Ali öyle yazdı. Bu Resulullah Muhammed'le Mekke'den Süheyl'in yaptığı anlaşmadır. Diye yaz dedi. Ben dedi eğer Muhammed'i Resulullah'a kabul etseydim zaten ne ben savaşırdım, ne de biz seninle savaşmazdık. Seni Resul olarak kabul etmiyoruz. Niye söyledim bunu? Allah'ı kabul ediyor, ismini kabul etmiyor. Yani Allah'ı vahid olarak sıfatlarında, isimlerinde bir olarak kabul etmiyor. Şu andaki müminlerin sorunu da budur. Hiç fark yok arada yani. Yani ben Allah'ı kabul ediyorum demekle iman olmuyor. Bu durumda iman boşluğu kabul etmez. Eğer Allah'ı isimleriyle beraber el esmâül hüsnâsıyla beraber kabul etmezse mutlaka kendini Allah'ın yerine koyar. Hangi ismi kabul etmezsek oraya kendi nefsini koymuştur. Ya da birilerini koymuştur. Onun için Allah ne buyurdu? Vahid olan Allah'a imana davet edilince kabul etmediniz. Örttünüz, inkar ettiniz. Ama Allah'a şirk koşularak imana davet edildiğinizde hemen iman ettiniz. وَلَا تَنْفَعَوْ شَفَاعَةُ اِنْدَهُ illa <gülüyor> لِمَنْ اَزْيَنَ lehu. Allah'ın katında, O'nun katında şefaat kabul edilmez. Hiç kimseye fayda vermez. Ancak O'nun izni olursa, O izin verince, Kime izin verirse onun şefaati kabul olur. Yoksa şefaat kabul edilmez. Kimseye fayda sağlamaz. Hatta iza füzzü'e en kulubihim. O kıyamet yerinden sahneyi Allah anlatıyor. Nihayet buyurur kalplerinden o deşet giderildiğinde kalu maza قال derler ki Rabbiniz ne söyledi kime soruyorlar konuşma yetkisine sahip olanlara Allah'ın şefaat için izin verdiklerine soruyorlar öyle ki Allah hitap etmiş Allah'ın ne söylediğini anlamayacak kadar akılları başlarından gitmiştir Evet, Rabbiniz ne söyledi diye sorarlar. Rabbimiz demiyorlar. Rabbiniz, sizin Rabbiniz. Allah'ı Rab olarak kabul etmediği için dili dönmez orada. Söyleyemez bunu. Firavun'un kavmi de aynı şekilde. Filavun beraber Hz. Musa'ya Rabbine dua et. Rabbimize dua et demiyordu. Hz. Musa'ya iman etmişler gene. Rabbimize dua et, şu şöyle olsun demiyorlardı. Ne diyorlardı? Rabbine dua et, böyle yapsın. Rabbim diyemiyor. Benim Rabbim diyemiyor. Kadul Hak Diyecekler ki, Rabbimiz Hakk'ı söyledi. Ve huvel aliyyül kebir O Ali ve kebirdir. Yüceler yücesidir. Tek büyüktür. Bir de aileyle ilgili bir ayet var. Allah sonunda innallah Allahe Aliyen aliyyen kebira Muhakkak ki Allah Ali ve kebirdir. Yüceler yücesidir. Tek büyüktür. Yani Allah hükmünü böyle vermişse bu hüküm en büyük hükümdür. Tek büyük hükümdür. Eğer birinin göndi bunu kabul etmiyorsa, Allah'ın ayetlerini tevil etmeye çalışıyorsa, kendi kendine böyle değil de böyle olabilir diyorsa, ne demiş olur? Allah'ın Ali ve büyüklüğünü kebir oluşunu kabul edememiş demektir. Allah ne söylediyse o. Allah bir yerde bir kelam buyurmuşsa, bu durumda söz bitmiştir. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiğinde, hüküm Allah'ın ayetleridir. Müminlere düşen, işittik ve itaat ettik demektir. Müminler odur ki, Allah ve Resulü bir hüküm verdiğinde, gönüllerinde hiçbir ağırlık hissetmeden onu kabul etmektir. Mümin budur dedi. Kabul etse ağırlık hissetse o mümin değildir dedi. Ben kabul ediyorum deyip kabul etse gereğini yapsa bile gönlünde ağırlık hissettiyse, o mümin değildir dedi. Erricalu kavamuna alannisa Erkekler kadınlardan daha kuvamdadır. Kadınlar üzerinde daha kıvamındadır, daha öndedir, daha kamildir. Yaratılış itibariyle böyledir dedi Allah, öndedir. Onun için bütün peygamberlerini erkeklerden seçmiştir. Kadın peygamber yoktur. Kadın peygamber olmaz, kadın müçidi kamil olmaz en yüksek makamdaki vali olur ama müşil ikamel olmaz. Allah bu vazifeyi erkeklere vermiş. Çünkü hem fiziki şartları buna müsaitdir, hem manevi şartları buna müsaitdir. Her iki halde de kadın buna müsait değildir. Onun için erkekler kadınlardan bir derece Kavamındadır. Kur olarak değil, abd olarak değil, insan olarak değil. Yanlış anlaşılmaması lazım. Ama güç itibarıyla ondan üstün müdür? Evet. Bir erkek rahatlıkla 100 kiloyu kaldırır, kadın 50 kiloyu kaldıramaz. Demek ki güç itibarıyla üstünmüş. Neden üstündür? Sadece bunu zahiri olarak söyledim. Allah onu beyan ediyor. بِمَا فَدَّلَ Allahu, بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ Allah, erkeği kadından daha faziletli kılmıştır. Yaratmış olduğu kullarından, insanlardan bir kısmını bir kısmından daha faziletli kılmıştır. Neden? Bu üstünlük nerededir? وَبِمَا اَنْفَقُوا مِنْ emvalihim çünkü erkekler dışarıda çalışıyor, onlar kazanıyor. Bununla beraber erkekler mallarından infak ediyor. Kime? Önce aile efradına infak ediyor. Dışarıya da infak ediyor. Ama infak ettiği için bu infakıyla ondan daha kovamında daha faziletli olmuş olur. Ve salihatu qanitat. Salih kadınlar itaatkardır. itaatkar olur. Kadın salihaysa nefsi ıslah olmuşsa Allah'ın hesabını yapıyorsa Allah'ın kendisinden razı olmasını istiyorsa Allah salih kullarından razıdır o itaatkardır. Kime? Eşine. Başka ne özelliği var o saliha kadının? Hafizatun lil lil gaybi bima hafizallah. Allah'ın kendisine kendisine muhafaza etmesini emrettiği şeyi giyabında da muhafaza eder. Yani kocasının gıyabında da onun namusunu şerefini muhafaza eder. Kocasının giyabında. Well ati tafafune nushuze hune. Bununla beraber. eğer Allah böyle emretmiş, kocanın gıyabında kendini muhafaza et demiş, ama eğer onlar taşkınlık yaparsa, haddini aşarsa, bu sınırı çiğneme teşebbüsünde bulunursa, çiğnerse veya, böyle bir durumdan endişe ederseniz, Fayizdu hüne, onlara vaaz edin, onlara nasihat edin, onlara anlatın. Allah'ın emrini anlatın, bununla beraber doğru olanı, güzel olanı anlatın. Onlara nasihat edin, vaaz edin. Vehjuru hüne fil metajia. Eğer Nasihat ettiniz, bu fayda vermedi. Bu yeterli olmadı. Bu sefer yapmanız gereken şey nedir? Yataklarından hicret edin. Yataklarından ayrılın, uzaklaşın. Yani ona vermen gereken ceza budur. Küsmüş olduğunu, darılmış olduğunu ortaya koymak için bunu böyle yapınca. Önce nasihat etmen lazım, vaaz etmen lazım, sonra olmadı yatağı terk etmen lazım. Onu yataktan kov demedi yalnız. Sen yatağı terk et dedi. Bu önemli bir ayrıntıdır. Ele hemen dövüp sövüp şey yok. Küçü günü, kırıldığını ne yapıyorsun? Ortaya koymuş oluyorsun. Bütün bunlar fayda vermedi. Ne yapman lazım? Yapılması gereken şey bu sefer nedir? Yuvanın dağılmasını istemiyorsun. Onu seviyorsun, ondan ayrılmak istemiyorsun. Çocukların anasız kalsın istemiyorsun. Eğer yanlış devam ediyorsa, anlattın, nasihat ettin, vaaz verdin, anlaşılmadı, yine yapmaya devam ettiyse, yatağını ayırdın, yine fayda vermedi, devam ettiyse, bu sefer yapan gereken şey nedir? bu hünne Döv dedi Allah. İşi düzeltmek için döv dedi. Ama şartı koydu önce, bunun niçin yapabileceğini söyledi yalnız. Eğer taşkınlık, serkeşlik yapıyorsa dedi, bundan endişe, yanlış yapacağından endişe ediyorsan dedi, Tavrih hareketi bu sonucu doğuracaksa dedi. Fe'in ete'nâkum fela tevgu aleyhinne. Eğer size itaat ederse. Fe'in ete'nâkum. Eğer size itaat ederse. Söylediğinize uyarsa gereğini yaparsan. Sıkıntı vermek için, ya da dövmek için, ya da hakaret etmek için, küçümsemek için bahane arama. Allah seni görüyor ve biliyor yalnız. Yani kendine fetva arama. Evet, tabgu onlara sabila, bunu, yani sıkıntı vermek için ya da dövmek için ya da başka bir şekilde muamelede bulurmak için yol arama dedi. İn Allah'e kane Aliyen kebira. Muhakkak ki Allah Ali ve kebirdir. Eski Osmanlı'da padişahlar adam tutuyormuş. Ne diyorlardı onlara? olma padişahım, senden büyük Allah var. Allah öyle söyledi. Kibirlenme, büyüklenme, gücün yetiyor diye zulmetme, bahane arama. Allah Ali ve Kebir'dir. Böyle büyüklük taslatsan, büyüklüğü sana göster demektir bu. Evet, Allah tek büyüktür, yalnız büyüktür, hep büyüktür, sonsuz ve sınırsız büyüktür, aklımızın alamayacağı kadar büyüktür. Bir de büyüklenen insan vardır, mahlukat vardır, büyüklenen. Büyüklük hakkı olmadığı halde büyüklenir. Büyüklenirse ne olur? Allah'ın kebir ismini, kebir ismine iman etmemiş olur. Ben büyüğüm dediyse Allah'ın kebir ismine iman etmedi demektir. Kebir isminin sınırını çiğnedi demektir. İlk bu sınırı çiğneyen kimdir? İblis. Günleyenler iblisin peşine takılmış olur. Onun için Allah ait kerimede buyurdu. Ve iskul nalil melaiiketi li ademe ne zaman ki biz meleklere Adem'e secde edin dedik. Fe illa iblis. Hepsi secde etti, iblis secde etmedi. Ebu ve Direndi ve kibirlendi. Kibirlendi, kibri üzerinde direndi. Kibirlenirken aslında aklı başına gelip gidiyor yalnız. Nasıl? Acaba yanlış mı yapıyorum, doğru mu yapıyorum? Bunun için ceza alır mıyım, almaz mıyım? Evet. Gidip geliyor ama kibri üzerinde direndi. Ve kâne minel kâfirîn. Kafirlerden oldu. Neye karşılık? Kibirlendiği için. Allah'ı biliyor, secde ediyor. Allah bana secde et dememiş. Allah ayetleri indirirken, beyan ederken birçok söylenmesi gerekeni birkaç kelimeyle söyler. Ama onun mutlaka önü ve arkası vardır yalnız. Bu durumda onu Anlayanın, anlamak isteyenin ya da anlatanın önünü ve arkasını anlatması gerekir. Zaten, onu beyan etmek demek bu demektir. Beyan etmek. Başka önce, başka ayetlerle onu beyan eder. Resulullah Efendimiz'in hadisiyle beyan eder. Hikmetle beyan eder. Allah'ın kendisine verdiği hikmetle beyan eder. İblis o anda kendini öyle bir haklı gördü ki, hem de tam. Hatta kendini hakta gördü, secde eden melekleri batılda gördü. Yoksa Allah'ın emrine o şekilde karşı gelinmez, böyle görmezse. Allah'a karşı savunmasını yapması gerekir. Ne dedi? Bir tek secde edilmeye layık olan sensin dedi. Ben ona nasıl secde edeyim dedi. Ne kadar mantıklı geliyor. Secde edilmeye layık sensin. Ben niye ona secde edeyim dedi. Böyle söylemezse kibirlenemez. Bütün meleklere karşı bir anda kibirlendi. Adem'e karşı zaten kibirlendi. Bunlar da hepsi yanlış yaptı dedi. Bir tek ben doğru yaptım. Secde edilmeye layık olan sensin. Bir tek sana secde edilir. Ben çamurdan yaratmış olduğun birine nasıl secde ederim? Bunu da yanlış yaptı diyor. Bunu söylerken ama Allah ona neden secde etmedin diye sorduğunda ne buyurdu ona? Ben ona ruhumdan nef ettiğim zaman ona secde et. Bu durumda secde o onu anlamamazlıktan geldi. O kelimeyi sanki Allah hiç söylememiş gibi, duymamış gibi yaptı. Başka bir ayet kerimede buyuruyor ki, iki elimle yarattığıma seni secde etmekten ben eden nedir? Neden secde etmedim? İki elimle yarattığıma. Özel olarak yaratmış olduğuma. Bunu sana ben emrettim. Evet. Secde etmediği ve kafir oldu. Neden dolayı? Kibirlendiği için. Onun için ne diyoruz? Kim cehenneme gidiyorsa kibirlendiği için cehenneme gidiyor. <gülüyor> Bizi cehenneme götüren başka bir sebep yoktur. Kibirlendiği için Allah'a şirk koşuyor. Kibirlendiği için cehennemi hak ediyor. Peygamberleri kabul etmeyenler kibirlendikleri içindir. Allah bildiriyor. Onlar dediler ki, bir beşer mi bizim hidayetimize sebep olacak? Bir beşer mi bizi hidayete erdirecek? Allah evet dedi. Bir beşer. Sen beşersin ve ben bunu bir beşerle yapacağım. Ona karşı kibirleniyor. Onunla alay ediyor. Ne diyor? Hele bak, Allah'ın peygamber seçtiğine bak. Çarşıda geziyor, herkes gibi yemek yiyor. Böyle peygamber mi olur? Melek gibi olsun diyor. Kibirlenince aslında bir de kıskanıyor. Ne buyurdu? Neredeyse onlar gözleriyle seni devirecek, Ellerinden gelse ele yapacaklar. Sonuçta peygambere iman etmeyenler kibirlendiği için peygambere iman etmiyor. Kıyamete kadar da mürşid kabul etmeyenler kibirlendikleri içindir. Niye? Bir beşer mi? O da bizim gibi biri diyor. Niye böyle olsun? Niye o benim hidayetime sebep olsun? Niye o beni Allah'a taşısın? Benim ondan ne eksiğim var? Öyle söylüyor. Bilgiyse benim de bilgim var, aklısa benim de aklım var. Ben niye ona uyayım Niye onun peşinden gideyim? Kibirleniyor. Ama zahiri olarak iş, dünya menfaatına dökülünce öyle söylemiyor. Gidip bir zenginin yanında çalışıyor. Ben de onun gibiyim demiyor. Ne diyor? O zengindir. Ben çalışırım, o benim hakkımı öder diyor. Ama iş maneviyata gelince oyun söylemiyor. Niye? İman etmemiş onun için. Korkmuyor. Bununla beraber, iblis iman etmemişti. Evet, iblis iman etmemişti. Onun için, inanmak iman değildir diyoruz. İblis Allah ile konuşuyordu. Bütün cennetlerde gezme hakkına sahipti. Allah'ın Adem'i yarattığını görüyordu. Gördü. İman Allah'ı her şeyden çok canından çok sevmektir. Allah'ı seven emrini de sevler. Seni ne ilgilendirir? Kime secde ediyorsun? Senin kimi görmen yerine, kimi görmeden önce, yani birini görmeden önce Allah'ı görmen gerekmez miydi? Rabbin sana secde et dedi. İstersen köpeğe secde et desin. Sana ne? Seni ne ilgilendirir kime secde etmişsin? Kibirlenmek böyledir. Fikir yürütmek, Allah'ın emri karşısında fikir yürütmek, fikir beyan etmek. Aynı duruma insanlar düşüyor mu? Her gün, yüzlerce, binlerce defa fikir beyan ediyor. Emri karşısında fikir beyan ediyor. Bununla beraber kibirleniyor. İster bunun farkında olsun, ister olmasın bu böyledir. Önce kime karşı kibirleniyor? Allah'ın ayetlerine karşı kibirleniyor. Ayet demek, Allah'ın emri demek, Allah'ın sana hitabı demektir. Sana hitap ediyor ve sen buna karşı kibirleniyorsun, emrini beğenmiyorsun, fikir beyan ediyorsun, gerekeni yapmıyorsun. وَالَّذ۪ينَ كَزَّبُوا بِاَيَاتِنَا O kimseler ki ayetlerimizi yalanlarlar. ve istekberu anha. Ayetlerimize karşı kibirlenirler. Müstekbir olurlar. Müstekbir davranırlar. Ulai ki eshabun Onlar ateş. Ateşin arkadaşlarıdır. Ateşlerini buradan beraber götürdükleri için Allah eshabınlar ateş ehli, ateş arkadaşı dedi. Hum fiha halidun onlar orada ebedi kaldırlar. Ayetlerimize karşı kibirlenmiş olanları. O zaman bunu böyle hafife, insan olarak alamıyoruz. Allah'ın ayeti okurunca titrememiz gerekir. Allah bu Kur'an'ı bir daha indirmiş olsaydı, Allah'ın kaşetinden onu baş eğmiş, boyun eğmiş, parça olmuş görürdüm. Bizim gönlümüzün de öyle olması lazım. Bir ayeti dinlediğimizde, okuduğumuzda ayete karşı kör ve sahır davranırsak onu yalanlamış oluruz. İşitmemiş numarası yaparsak. Ne buydu? <Sessizlik> bir ayetine. Ayetlerimizi yalan sayanlar, inkar edenler değil, yalan sayan. Duyuyor, sanki duymamış gibi yapıyor, anlamamış gibi yapıyor veya Kendine göre yorum yapıyor. Allah onlar ateş eshabidir dedi. Bununla beraber onlar orada ebedi kalırlar dedi. Yani imani onu kurtarmaz. İblisin imanı da kurtarma diyor onu. Allah'ı seven Allah'ın sözünü sever. Allah'ın sözüne karşı kibirlenmez. Niye yalanlıyormuş? Kibirlendiği için. Büyüklendiği için. Ben daha iyi biliyorum. Allah böyle söyledi mi? Boş söyledi. Mesela konuşurken bazen kendimi zor tutuyorum. Mutlaka bunun bir sebebi vardır. Mutlaka o ayete muhatap olan burada kardeşlerimiz vardır. Ondan dolayı. Bu ayete muhatap olan kardeşlerimiz de vardır. Şu anda da vardır. Evet Ve ben bütün çabamla, gayretimle zaten bunu düzeltmeye çalışıyorum. Söylemiştim, benim söylediğim, anlattığım tek bir şey vardır. O da la ilahe illallah'tır. Allah'a hiçbir şey iştir koşmayın, sadece Allah'a Abd olun demektir. Bundan başka da bir şey anlatmıyorum zaten. Sıra başka bir şey gelmiyor zaten. İlahunuz ilahun vahid. Sizin ilahınız tek bir ilahdır, vahid olan ilahdır. Fellezine la yu'minun bil ahireh. Ahirete iman etmeyenler kulubuhum <fellezine la yüminune bil> münkire Onların kalpleri münkirdir, inkarcıdır. Fahum mustekbirun. Onlar kibirlenmişlerdir. Onlar kibirli olan kimselerdir. Bunların halleri nasıldır? Kibirlendikleri için kalpleri inkarcıdır. kabul edemiyor, kabullenemiyor Allah'ı kabullenemiyor ahireti eğer inkar ediyorsa bu durumda hayatı, ahireti kazanmak üzere yaşamıyor dünyaya kilitlenmiş akli fikri dünyaya göre çalışıyor tercihi dünyadır, dünya Evet bunlar da ahirete inanmayanlardır Beyza tutla aleyhi ayatuna Onların karşılarında ayetlerimiz okunduğunda vella <Sessizlik> müstekbira kibirlenirler dönerler kæn lem yesmaha Sanki onu işitmemiş gibi. Sanki ona ayetlerimiz okunmamış, sanki ayetimizi hiç duymadı gibi döner ve kibirlenir. Fi uzunehi veqra. Sanki kulaklarında onu işitmemek için bir ağırlık varmış gibi. He beşirhu bi azabin elim, onu elim iç yakın bir azapla müjdele. La cereme en allaha yalemu ve wma yulinun. Allah onların ne gizlediğini, neyi açıkladıklarını hepsini bilir. Innehu la yuhibul müstekbirin. Kesinlikle Allah. Kibirlenenleri sevmez, kibirli olanları sevmez. Kendinden gizleyebilir, başkasından gizleyebilir ama kibirlenmişse Allah'tan gizleyemez onu. Allah kibirlenmiş olanları sevmez. Yesme'u ayatillahi tutla aleyhi Allah'ın ayetleri. Onların karşısında okunur, سُمَّ Yusirru مُسْتَقْبِرَ Sonra, kibirlenir, كَانَ لَمْ Kibirlenir, büyüklenir, sanki onu hiç işitmemiş gibi ısrar eder. feşirhu bi azabun elîb onu elin bir azapla müjdele ayetleri dinliyor ya da işitiyor ama kibrinden dolayı hiç işitmemiş gibi ısrar ediyor inne mayûminûne bi âyâtinâ ellezîne izâ zükirû ayetlerimize iman edenler o kimselerdir ki bir de Allah iman edenleri anlatıyor. İman edenler hali nasırmış onu anlatıyor. Kibirlenmiş olanları anlattı, iman etmeyenleri anlattı. Bir de iman edenler o kimselerdir ki ellezine izazü yürü biha. Ayetlerimizle onlara ayetlerimiz onlara hatırlatıldığında Ayetlerimiz de onlara ügüt verildiğinde, vaz edildiğinde, ders verildiğinde, zikredildiğinde, evet, ayetlerimizi dinlediklerinde, Harru sücceden ve sebbahu bihamdi Rabbin. Yüz üstü secdeye kapanırlar. Secdeye kapanmak demek, zahiri olarak secdeye kapanmak değildir. O ayrı. İşittik ve itaat ettik. Secde, bir müminin Allah'a olan imanını ortaya zahire dökme halidir. Yani, ya Rabbi ben sana aşığım değil. Secde. Sen benim her şeyimsin. Ekber olan sensin. Ben senin yaratmış olduğun abdünüm, kulunum, aşığınım deyip yüzünü yere sürmektir, toprağa sürmektir. Allah'ın ayetleri karşısında secde harındadır dedi. Aşk ve muhabbet harındadır dedi. Onu alır, ügüt olarak, zikir olarak onu alır. Rablerine hamd ederler. Ayeti aldığı gibi, aldığı ayet için bir de Rabbine hamd eder. Bir şey daha öğrendi. İmanını biraz daha arttırdı. Rabbini biraz daha tanıdı. Rabbi onunla konuştu. Rabbinin hitabını duyduğu işittiği için Rablerine hamd ederler. Ve hum la yestekbirun. İşte bunlar kibirlenmemiş olanlardır. Bunlar kibirlenmez, Kibirlenmemiş, büyüklük taslamamış olanlardır. Bunlar mümindir. Secdeye kapanmıyorsa, ham dile tesbih etmiyorsa, kibirlenmiş demektir. Ve Kâl Rabbu Kûmut, oğunü lekum. Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin, size icabet edeyim. İn ellezine yestekbirune an ibadeti. Evet. Muhakkak ki bana ibadet etmeyi, bana dua etmeyi kibirlerine yediremeyenler. Evet. Seydhulune cehenneme dakhirin. Onlar Cehenneme girecekler, cehenneme buyur edilecekler. Buyurun cehenneme denecek onlara. Allah'a dua etmeyi kibrine yediremeyen, Allah'a ibadet etmeyi kibrine yediremeyen, bakıyorsun secde edemiyor, bakıyorsun Allah diyemiyor, aslında kibrine yediremiyor. Bin türlü bahane üretebilir. Hatta öyle ki kendi kendini ikna edebilir. İşte şundan dolayı yapmıyorum, bundan dolayı yapmıyorum deyip bir de şeytan sağdan gelip ona, onun yaptığının daha güzel olduğunu ona vahyedebilir. Dostlarına vahyediyor çünkü. Ama her ne olursa olsun o Rabbini dinlememiştir. O o tenezzül etmemiştir. Allah'a karşı kibirlenmiştir. Dua etmeyi, istemeyi, ibadet etmeyi, en ibadeti ibadet etmeyi kibrine yedirememiştir dedi. Allah'a karşı kibirlenmiştir dedi. Onlar cehenneme girecek dedi Allah. Kibirlenmeden Allah'a abd olan ibadet yapan melekler vardır. Velillahi yescudü ma fi semawati ve ma fi'l Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a secde eder. Min dabatin ve melaiike. Canlı her ne varsa, köpürdiyan her ne varsa, hangi diri hangi mahlukat varsa bir de melekler Rablerine secde ederler. Ve hum la kibir Onlar kibirlenmezler. Büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. اِنَّ الَّذ۪ينَ اِنَّ الْرَبِّكَ لَا يَسْتَقْبُرُونَ اَنْ اِبَادَتِهِ Rabbinin yanında olanlar, hatında olanlar, O'nun huzurunda duranlar, O'na ibadet etmekten, abd olmaktan asla kibirlenmezler. وَيُسَّبِّحُونَهُ لَهُ يَسْجُدُونَ Bir de O'nu tesbih ederler, O'na secde ederler. Tesbih etmek demek, Subhanallah demektir. Subhan demektir. Noksan sıfatlardan münezzeh demektir. Bakalım kimi tesbih ediyoruz, kim hatasızdır, husursuzdur diyoruz. Ben mi diyoruz? Allah mı diyoruz? Başka değil. Baktığımızda Allah'ın bu subhan sıfatına sahip çıkıyoruz. Nefsimiz sahip çıkıyor. Sürekli savunmadadır. Sürekli ben doğru yapıyorum, ben yanlış yapmam diyor. Yanlış yapsa bile yanlışını kabul etmez. Ben subhanım diyor. Yanlış yaptığında özür dileme tenezurunda bulunamıyor. Bunu nefsine yediremiyor. Subhan'dır ya ondan. Onun için ben hatasızım, ben kusursuzum demek ben Subhan'ım demektir. Bu kendi nefsini tesbih etmektir. Allah'ı tesbih etmemek demektir. Ne diyoruz? subhan olan Allah'tır. Ben bir beşerim. Yanlış da yaparım, eksik de yaparım, hata da yaparım. Hata yapmak istemedim ama hata olmuş. Yanlış söylemek istemedim ama yanlış olmuş. Özür dilerim. Demelidir. Allah'tan af ve mağfiret dilemelidir. Kullarından da dileyebilmelidir. Subhan değildir. Eğer biri nefsini subhan olarak görürse, tavrı budur. Bunu söylerken mutlaka burada vardır ki söylüyorum, Vardır. Şimdi mesela söylersem onu kabul ettirir miyim? Etiririm. Yüz türlü delil getiririm onun Subhanallah değil, Subhani dediğini ispat ederim. Ben Subhan'ım dediğini ispat ederim. Ona gösteririm. Ama bu ona fayda vermez. O kendini savunabilir. Ben öyle söylemedim, söylemek istemedim diyebilir. Samimiyetle, kâşyetle, muhabbetle Rabbimizi isteyerek kendimize eksikliğimize bakarsak bunu görürüz, bunu anlarız. Ama nefsimizin üstünü, nefsimizin köfrünün üstünü, şirkinin üstünü kapatıp görmezden gelirsek, onu hiçbir zaman anlayamayız. Son nefeste o öyle bir ortaya çıkar ki insanı imansız öbür tarafa götürür. Lehu men fissemavati vel erd Göklerde ve yerde, yerlerde her ne varsa onundur. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ Onun yanında bulunanlar, ibadet etmekten kibirlenmezler. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ Bununla beraber bir yorgunluk da hissetmezler. Evet, melekler yorulmazlar. Ne demek istedi Allah? Ne demek istiyor? Yani neyi anlamamızı istiyor? Yani ben bana, ibadet yapacak, edecek, abdolacak kulları yaratmışım. Bunlar meleklerdir. İbadet yaparken, dua yaparken, secde ederken, bunlar ne kibirlenir, ne de yorulur. Benim senden istediğim başka bir şey var. Senden halife olmanı istiyorum. Nefsinle beraber bunu becermeni istiyorum. Nefsine meydan okuyup, onu yenmeni istiyorum, beni tercih etmeni istiyorum. Ve izaqila lham, taaleu, resulullah. Onlara gelin. Allah'ın resulü sizin için istiğfar etsin denildiğinde. levu rusehu onlar başlarını bükerler ve reetuhum yesudun ve hum mestekbirun görürsün ki onlar kibirlenip büyüklük taslayıp Yan çizip giderler. Bir bahane üretip, çekip giderler. Onlara, gelin Allah'ın Resulü sizin için istiğfar etsin denildiğinde. Demek ki Allah'ın Resulü birileri için istiğfar edebiliyormuş. Allah da ayet-i kerimede ona öyle buyurmuştur Resulullah Efendimiz'e, onlar için istiğfar et buyurdu. Onlar için dua et buyurdu, selat et buyurdu. Allah devamında, ayetin devamında, eğer onlar sana gelseydi, sen de onlar için istiğfar etseydin, Allah onlar için gıfır ve rahim olurdu. Onları mağfiret ederdi. Kime söylüyor bunu? Bunu münafıklara söylüyor. Münafık olduğu halde sana gelseydi, benim için istiğfar et deseydi, Rabbim beni affetsin deseydi, affederdi. Ve rabbeke tekbir, Rabbini tekbir et. Rabbinin büyüklüğünü üzerinde göster. Rabbini büyük olarak tanıt. Bir kul Rabbini büyük olarak nasıl tanıtır? Hayatı yaşarken Rabbim Allah'tır dediyse, Her konuda Allah'ın emri böyledir ve ben onun kuluyum. Benim hükmüm geçmez. Başkasının hükmü bende geçmez. Benim için tek büyük Allah'tır. Ekber olan odur. Dediyse Rabbini tekbir etti. Yoksa tesbihi eline alıp Allahu ekber Allahu ekber demekle olmuyor. Büyüklenmiş olmuyor. Tekbir edilmiş olmuyor. Huvallahu la ilaha illahu el Allah odur ki Allah'ı tanımak mı istiyorsun? Beni tanımak mı istiyorsun? İşte Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Önce bunu kabul et bir kere. O zatında ehad olandır, sıfatlarında vahid olandır. Hüvel evet. melikul kuddusu selamul müminül müheyminül azizül cebbar O meliktir. Her şeyi idare eden mülkün melikidir. O kuddustur. Her türlü noksanlıktan münezzehtir, beridir, kutsiye sahibidir. Onun emrine, onun hükmüne dokunulmaz, o dokunulmazdır. Selamdır, selamet verendir. Selamet yurdunu cenneti hazırlayandır. Kullarını selamete erdiren, selamete çıkarandır. O mümindir, imani verendir. O kendisine güvenilmeye layık olandır, güvenilendir. Mümindir, sevendir. Mümin sevendir. Her şeyden ve herkesten çok sevendir. Müheymindir, bununla beraber koruyandır, gözetendir, muhafaza edendir, azizdir. Bütün şeref kendisine aittir. Bütün güç, bütün kuvvet, kudret kendisine aittir. Cebbardır. Dilediğini, dilediği şeyi zorla yaptırandır. Kuluna irade vermişse, tercih hakkı vermişse, bu onun takdiridir. Yoksa istediğini zorla da yaptırır, yaptırandır. Cebbarül bir, kebirdir. Tek büyük olandır. Subhanallahi amma yuşrikun. Allah onların şirk koştuklarından münezzehtir, beridir. Allah'a bu vasfı vermeyenlerden beridir Allah. Onların fikrinden, düşüncesinden, konuşmalarından, imanlarından beridir. Allah kendini tanıtıyor. Oruçla ilgili olan ayette Allah Allah'ı tekbir edin buyurdu. Ramazan ayı o aydır ki onda Allah Kur'an'ı indirmiştir buyurdu. İnsanlar için beyan olsun diye hidayet olsun diye Furkan olsun diye beyan anlaşılsın diye her şeyi anlasınlar diye. Hidayet olsun diye. Furkan, hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, küfri imandan ayırsın diye. Şirki imandan ayırsın diye. Neyle ayıracak? Kur'an ile. Yoksa yoksa ayıramaz. Ayırt edemez. Zaten sorunumuz buradandır. Niye ayırt edemiyoruz? Şirke boğulmuş, şirkin içinde olduğunu bilmiyor. İmanına şirki karıştırmış, bunun farkında değil bilmiyor. Niye? Furkanı yok da ondan. Allah insana furkan verir buyurdu. Ayırma kabiliyeti verir. Nereden verir? Kur'an ile verir. Kur'an'a bir de furkan dedi. Şehrü Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânu huden Ramazan ayı o aydır ki Allah o ayda Kur'an'ı indirmiştir insanlara hidayet olsun diye. İnsanların hidayeti için. Allah onunla insanları hidayete erdirir. Onsuz hidayet olur mu? Olmaz. Ve <gülüyor> beyinat, beyan olsun diye, ona beyan ettirsin diye, açıklasın diye, anlasın diye, anlatsın diye. Ve beyinat minel huda. Hidayetten olan her şeyi beyan etsin diye. Hidayetten her ne varsa onda beyan olsun diye. Ve'l fırkan, fırkan olsun diye. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, imani şirkten, müşriklükten ayırsın diye, ayırt etsin diye Allah indirmiştir. Femen şehide min kımış şehre fel yasumhu. Sizden her kim ki bu aya ulaşırsa, Oruç tutsun. Ve men meriden ev ala seferin Sizden biri, herhangi biriniz hasta olur veya yolculukta olursa, seferde olursa fe'iddetun min eyyamin ahir O günlerde orucunu tutmaz, sonra sayıyı tamamlar. Yürüdü Allah habiükumul Allah sizin için kolaylık diler. Vara yürüdü büyükumul össür. Sizin için zorluk dilemez. Kendini zorlama yani. İlla de oruç tutacağım diye kendini zorlama. Kendini zorlama. Oruç çünkü açtıktan ibaret değildir. Mesela Kur'an'a yakışan kıymeti değerli vermemendir. Kur'an'a Şükretmendir. Kur'an için Allah'a şükretmendir. Walituk mülül edde, sayıyı tamamlayın. Sonra onu tamamlayın sayıyı. Walituk kabirullah ve Allah'ı tekbir edin. Alama <gülüyor> hedef neden? Allah sizi hidayete erdirdiği için. Bunun için Allah'ı tekbir et. Eğer sen Allah'ın hidayetiyle hidayeti bulmazsan, Kur'an sana beyinat olmaz, hidayet olmaz, furkan olmazsa Allah'ı tekbir etmiş olmuyorsun. Allah'ın kelamını, sözünü ciddiye almış olmuyorsun. Tekbir mi etmek istiyorsun? Kur'an'a Allah'ın ipine sarılman lazım. وَلَعَلَّكُمْ teşkurum Bir de şükretmek için. Kur'an'dan dolayı Allah, seninle konuştuğundan dolayı Allah'a teşekkür etmek için oruçtuk. Aç kalınca Allah'a teşekkür mi etmiş oluyoruz? Yok, öyle değil. Ramazanın başında niyetimizi getirmiştik. Nasıl niyet getirilmesini anlatmıştık. Oruç aç kalmak değildir. Oruç, Allah ile muhatap olmaktır. Zahiri tarafını bir kenara bırakıp, gönlüne yönelip, gönül itibariyle Allah'a dönmektir. Allah'ı dinlemektir. Kur'an'ı dinlemektir. Zahiri tarafına, bedeni tarafına yedirmeyip, içirmeyip, gönlüne, ruhuna yedirip içirmektir. İkramda bulunmaktır. Ruhun yediği, içtiği asrdır, muhabbettir. Başka bir şey değil. Yani beden ruha ait binektir. Bineye ne diyor? Sen biraz dinlen. Böyle kenarda dur. Sıra bende. Lem yenarellâhe luhumûhâ. O kestiğiniz kurbanların etleri Allah'a ulaşmaz, Vela <gülüyor> dîmâhuha. Kanları Allah'a ulaşmaz. Velakin genaluhu takva minkum. Ama sizden olan takva sizden, sizdeki takva Allah'a ulaşır. Takva. Ne demek? Allah'a karşı sorumluluğun Allah'a ulaşıyor. Kurban kesiyorsun, onun eti, kanı Allah'a ulaşmıyor. Kurban kestim deme. Allah'a ulaşan senin takvandır. Allah için gönlünden Allah'a gönderdiğindir. İkram ettiğindir. Senin için yaptım ya Rabbi. Sana kurban ettim. Sana kurban oldum demektir bu. Ve kezalike seheraha lekum. Böylece onları sizin evrinize verdik. birullah, Allah'ı tekbir edesiniz diye. Allah'ı tekbir etmeniz için ama hedakım o sizi hidayete erdirdiği için ve Beşiril <gülüyor> Mehsini nasinleri müjdele güzel yapanları güzel olanları müjdele güzel olanlar takva sahipleridir Allah için sorumluluğunu bilip yerine getirenlerdir vekulülhamdül lem lezi le o Allah'a hamdolsun ki o çocuk edilmemiştir ve lem yekul lahu şerikun fil mülk onun mülkünde herhangi bir şeriki ortağı yoktur ve lem yekum lehu veliyyun men ve o arziyetinden dolayı bir vali de edinmemiştir bir yardımcı edinmemiştir bir dost edinmemiştir ve kembirhu tekbira onu tekrar tekrar büyük büyükle büyükle tekrar tekrar tekbir et onu. O kebîr hü Yapabildiğin kadarıyla tekbir et. Evet, arziyetinden dolayı veli edilmemiştir ama sevdiğinden dolayı veli edilmiştir. Kimi müminleri Takva sahiplerini buyurdu. <gülüyor> Müminler bununla beraber takva sahibidir. Allah bu iki zübreye ne buyurdu? Allah müminlerin velisidir, Allah muttakilerin velisidir. Müminle muttaki aynıdır. Zaten muttaki olmaya kadar mümin olmaz. Mümin olmaya kadar muttaki olmaz zaten. Mümin aynı zamanda muttakidir. Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edendir. Bu sorumluluğunu yerine getirmek için... Bütün çabasını gayretini ortaya koyandır. Ve yu mel kıyameti terlazine kezabu al Allahi ujehum Bir de kıyamet günü görürsün ki Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzleri kararmış. Onların yüzünü ...kararmış olarak görürsün. Allah'a karşı yalan söyleyenler. ''Eleyse fi cehenneme mesven, nil mütekebbirin.'' Allah'a karşı yalan söyleyip kibirlenmiş olanların yeri cehennem değil mi? Yani bir de o cennete mi gitsin? Allah'a karşı nasıl yalan söylüyor? İman etmemiş, iman ettiğini söylüyor. Allah'ın sözünü, kelamını kabul etmiyor, ayetini kabul etmiyor, kabul ettiğini söylüyor. Sanki Allah'ı kandıracakmış gibi, Allah'a yalan söylüyor. Edhulu ebva'e cehenneme halidine nefiha. Cehennemin kapılarından içeri girin. Orada ebedi kalacaksınız. Ve lebi <gülüyor> ise mesvel, متكبرين. Kibirlemiş olanların yeri ne kötüdür. Gayret hulû ve cehennem. Onlara cehennemin kapılarından girin denir. Halidîne fiha orada ebedi kalmak üzere. Ve bi ise meswel mutekabbirîn. Kibirlenmiş olanların, büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Ve kâle Musa inni ustû bir Rabbi ve Rabbikum. Musa dedi ki hem Rabbime hem de sizin Rabbinize sığındım. Min kulli mutekabbirin la yu'minune bi yevmil hisab. Her mütekabbirden, kibirlenmiş olandan hesap gününe iman etmeyenlerden. Yani hesabını ahirete göre, hesabı hayati hesaba göre yaşamayanlardan. Hem Rabbime hem de sizin Rabbinize. Yani siz Allah'a iman etmişsiniz. Evet, ne diyoruz? Allahu Ekber diyoruz. Allah tek büyüktür. Büyüklüğünü anlayamayacağımız kadar, aklımızın kavrayamayacağı kadar büyüktür. Allah tek büyüktür. Buna beraber Ali ve Müteal olan Kebir'dir. Onun büyüklüğünü zahiri olarak Kebir oluşunu sadece kendimize baksak bunu anlarız. Kendi üzerimizden onun büyüklüğünü anlarız. Zahiri olarak nasıl bir beden ihsan etmişse, görme, işitme, bilme, tutma, yürüme, konuşma, ikram etmişse, bir de manevi olarak yaratmıştır, ikram etmiştir, ruhundan nefretmiştir. Eğer zahiri olarak da kendimize baksak görürüz, manevi olarak da baksak onun büyüklüğünü anlamaya başlarız. Ne kadar? Ne kadar? Sonsuz bir deryadan bir damla kadar anlayabiliriz ki bu bizim için yeterlidir. Bu ona karşı boyun bükmemiz için yeterlidir. Sen büyüksün ya Rabbi, sen kebir olansın, Allahu Ekber deriz. Sadece zahire baksa. Maneviyat her zaman için, manevi her zaman için zahirden büyüktür. Bu her zaman için böyledir. Her sayfada bu böyledir. Manevi alem, zahiri alemden kıyaslanmayacak kadar büyüktür. İnsanın maneviyatı zahirinden kıyaslanmayacak kadar maneviyatı büyüktür. Yani görünmeyen taraf, görünenden her zaman için büyüktür. Bir de zahire baksak, zahirde kainat vardır. Kısaca buna evren denmiştir. İnsanın kendi küçüklüğünü anlaması için yere göğe bakması lazım. Allah böyle emretti. Onlar göğe bakarlar, ne derler? Ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın deyip, yerlerin ve göklerin yaratılışı üzerinde tefekkür ederler buyurdu. Öyle bakıp geçmez, tefekkür eder. Biz de kısaca bir tefekkür yapalım, sonra bu isim insanda, Hazreti insanda nasıl tecelli eder? Bir de kısaca ona bakıp tamamlayacağız inşallah. Bir galakside, yani bizim bulunduğumuz bu galakside, Samanyolu galaksisinde 400 milyar yıldız var. 400 milyar yıldız, gezegen. Bu galaksi gibi 400 milyar tane de galaksi var. Her bir galakside güneşler var. Bu sadece bize ait olan güneş, bizim güneşimiz. Güneşin çapı dünyanın 109 katı kadardır. hacmi 1,3 milyon katı, yani 1,3 milyon tane dünya kadar büyüktür, güneş. Ağırlığı 333 bin katı kadardır, dünyanın 333 bin katı kadardır. Güneş madde olmamakla beraber, içinde bir maddi bölüm vardır, blusi bir maddedir. Güneşin çekirdeğindeki sıcaklık 15,6 milyon santigrat derecededir. Onun için atomu yakıyor. Güneşte onun için nükleer yanma gerçekleşiyor. Güneşten çıkan enerji o kadar büyük ki bu enerjiden dünyamıza 2 milyonda biri geliyor sadece. Gerisi buraya geliyor. 2 milyonda biri güneşin ürettiği enerjiden dünyaya geliyor. Güneşteki nükleer yanma saniyede 600 milyon ton hidrojeni helyuma dönüştürüyor. Bundan dolayı Güneş her saniye, bir saniyede dört milyon ton hafifliyor. O enerji yaktığı için bir saniyede dört milyon ton hafifliyor. Ölüm'e doğru gidiyor yani kıyamete doğru. Buna göre mesela Güneş'in ne kadar ömrü kalmıştır? Yapılan bilimsel araştırmalara göre, doğrusu da odur. Daha önce alimlerimiz bunu söylemiş zaten. Beş buçuk milyar yıl güneşe ömür biçiliyor. Yakıtı bitince ne olur? Yakıtı bitince güneş bir daha patlar. Şu andaki verdiği ışığın binlerce kat ışığı birden veriyor bu sefer. Kıyamet o zaman kopar. Bu zahiri olarak Allah'ın mahlukata koyduğu takdirdir. Takdir, kadere demek, takdir etti demektir. Kadar, yani ömür biçmiştir ona. Güneşin ömrü böyledir. Vazifesi bitiyor, eceli o zaman gelmiş olur. Her şeyin bir eceli vardır. Eceli geldiğinde o da ne yapar? Teslim olur. Güneş bu kadar büyük. Acaba bir de güneşten daha büyük yıldızlar vardır. Bu güneşin 150 katı kadar daha büyük yıldızlar vardır. Sadece bu galakside 400 milyar güneş vardır. Yıldız deyince güneş, gezegen değil. Yıldız. 400 milyar Güneş vardır sadece bu galakside. Bu galaksi gibi de 400 milyar tane galaksi vardır. Bunlardan bir kısmı bu Güneş'ten, dünyanın Güneş'inden 150 kat daha büyüktür bir kısmı. Evet. İki tane alimimiz böyle yıldızlar da meşgul olan, astronomiyle meşgul olan iki tane İslam alemi zaten daha önce bunu yazmış, kitap halinde söylemişlerdi. Şimdi de bilimin geldiği son nokta burasıydır, şu anda. Onlar nasıl tespit etmişti? Onlar biliyor. Bu daha gidip gezmişlerdir. Sadece bu galaksinin, yani saman yolunun çapı yüz bin ışık yılıdır. 100 bin ışık yılı. Kalınlığı 1000 ışık yılı kadardır. Bir galaksinin çapı böyle olunca, uzunluğu böyle olunca evrenin çapını hesaplamak ya da uzunluğunu hesaplamak mümkün değildir. Işık yılı demek ışık bir saniyede 300 bin kilometre yol alır. Bir saniyede 300 bin kilometre yol alır. 100 bin ışık yeri denince hiç hesap tutmuyor. Hesap bitiyor yani. Rakam bitiyor, rakam bitiyor. Bu bir galaksinin büyüklüğüydi Bir de manevi alemler var. Manevi alem var. Melekut alemi var. Ceberut alemi var. Lahut alemi var. Niye bunu böyle söyledim? Allah'ın ekber olduğunu, kebir olduğunu zahiri olarak baktığımızda aklımız duruyor. Ya bir de manevi olarak insan kendi küçüklüğüne bakmadan onun büyüklüğünü anlayamaz. Küçüklüğünü anlamadan onun büyüklüğünü anlayamaz. Ama bir de bakıyorsun ki Allah'a kafa tutmuş. İnsan Allah'ın büyüklüğünü anlamazsa ne olur? Küçülür. Allah kebirdir. Tek büyüktür. Kul Allah ile nasıl kebiri olur? Allah'ın Kebir ismi insanda nasıl tecelli eder? Etmelidir. Kul Allah ile büyük olmalıdır. Kul Allah ile büyük olmazsa Allah'ın güzelliğiyle güzel olmazsa ne olur? İki damla pis su olur. Evet. Kokmuş bir et parçası olur. Başka bir şey değil. İnsan budur. Allah ile büyük olmazsa, Allah'ın büyüklüğüyle, Allah'a abd olmakla, Allah'ın sevgisiyle, Allah'ı sevmekle, Allah'ın sevgisiyle büyük olmazsa, kebir olmazsa, ne olur? İki damla pis su. Bir soracağım bile, ondan daha şerefli, daha kıymetli olur. Allah ait Kerim'de buyurdu ki: "Canların en kötüsü nedir?" Allah soruyor. Nedir canların en kötüsü? Sorulsa ne cevap verilir? Domuz denir. Allah öyle söylemedi. Domuz değil. Canların en kötüsü aklını kullanmayan insanlardır dedi. Allah'ın büyüklüğünü anlamamış, kavramamış, bunun için çaba gayret sarf etmemiş insandır dedi. Aklını kullanmamış. Kendini anlayamamış, kendini tanıyamamış. Niye? Aklını kullanmıyor. Canların en kötüsü dedi Allah. Yani bir köpekten de söyleyelim bir sorucudan da daha kötü. Evet, bize düşen, insana düşen Allah'ın Kebir olduğunu anlamak için neye bakmalıdır? Kendine rumtlamamalıdır. Mahlukata bakmalıdır. Manevi olarak eğer bakması gerekirse o Allah'ın Kebir isminin tecellisi değil, Ali isminin tecellisi, Mutali isminin tecellisidir. Ki o zaten bundan sonra Allah'ın Mutali ismi gelir. Oyunda yarın beraber işleyeceğiz inşallah. Allah hepimizi Allah'ın kebir ismine iman edenlerden eylesin. Amin. Rabbini büyük bilenlerden, tek büyük bilenlerden eylesin. Amin. Rabbini tekbir edenlerden eylesin. Amin. Rabbinin büyüklüğüyle, kullukla büyük olanlardan eylesin. Amin. Abdiyetle büyük olanlardan eylesin. Amin. Kendisini severek, sevgiyi hak ederek büyüklerden eylesin. Amin.